Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş e, diyor ki e, benim devamlı ağzımda e, kan gelir. Devamlı ağzımdan kan gelir. Dişlerimin arasında galiba bir hastalıktır bu. E, devamlı ağzımdan kan gelir. Yani normal günlerde devamlı uykudan kalktım ağzım kanlıdır. Tükürürüm, çarkalarım ama her zaman tükürüğümde bir sarılık kalır. O kanın izi kalıyor. Benim oruç hükmüm nedir? Eğer mesele senin dediğin gibiyse alimler diyorlar ki bu her zaman ağzını çalkalayıp temizleyecektir, tükürecektir, ee, yutmamaya çalışacaktır. Onun gerisinde o sarılık kalır, tüküregin devamlı e, beyaz değil sarıdır, bunun bir mahsuru yoktur inşallah, orucun sahihtir. Sen bundan mükellef değilsen eğer bu müzmin bir hastalığıysa inşallah bir mahsuru yoktur. Senin orucun sahihtir, devam edersin. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi.